Safat Suresi Mekke'de indirilmiş olup 182 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vassat Safa Yemin ederim o saf saf dizilenlere. فَالْزَاجِرَاتِ Sevku idare edip men edenlere. <gülüyor> Kitap okuyanlara ki, اِنَّ <gülüyor> Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O hem göklerin,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 Ve orayı her türlü şeytandan koruduk. La min kulli Onlar meley i yükselip dinleyemezler. Ve her taraftan bombardımana tutulurlar. <gülüyor> Dinlemeye kalksalar, kovulup atılırlar hem onlar için devamlı bir azap vardır. İlla men khatfete fe Ne var ki içlerinden birisi bir söz kırıntısı kapmayı başarırsa, derhal yakıcı ve delici bir ışın onu kovalar.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 Haşrı inkar etmelerine şaşırıyorsun. Onlar ise seninle alay ederler. Ve Kendilerine nasihat edildiğinde uyarmaları dikkate almazlar. Ve ve kâlû illâ sihrun mubîn. اَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِضَامًا Gerçeği gösteren bir delil veya bir mucize görseler, başkalarını da onunla alay etmeye çağırır ve bu derler desbelli bir sihir.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 فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ هُمْ Bu iş için sadece bir tek emir yeter. Bir de bakarsınız ki hepsi dirilmiş, etraflarına bakınıyorlar. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا الدِّينِ Eyvah bize derler. İşte bize bahsedilen hesap günü. Melekler de, evet, evet, bu sizin yalan saydığınız hüküm günüdür, derler. zalemû ve ve mâ kânû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 <gülüyor> Birbirlerine dönüp, itham ederek, karşılıklı soru yöneltirler. قَالُوا <gülüyor> Tabi olanlar, önderlerine, siz derler, bize en çok önem verdiğimiz taraftan, sağ gelir ısrarla size tabi olmamızı isterdiniz qalu bellem tekunu ve ma kana lena aleykum min sultanin bel kuntum kavmen qagim tahakka aleyna rabbina inna laza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 Birbirleriyle sohbete girerler. بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Birbirleriyle sohbete girerler. قَالَ قَائِلٌ girerler. إِنِّي كَانَ لِي Birbirleriyle يَقُولُ girerler.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 Eli kolu kelepçeli getirilip o azaba atılanlardan olacaktım. Efe ma nehnu bi meyitin illa mevtetena'l-uulâ ve ma nehnu bi mu'azzebin İlle hâzâle huvel fawzul azîm limithli hâzâ fel yâmelil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 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي <الْعَالَمِينَ> Sonraki nesiller içinde de ona iyi bir nam bıraktık. Bütün milletler içinden selam var Nuh'a. اِنَّا <الْمحْسِنِينَ> Biz iyileri işte böyle ödüllendiririz.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 Selim. İbrahim de şüphesiz onun taraftarlarından biriydi. O Rabbin'e tertemiz bir kalbiyle yöneldi. İddiye: "İbretlerinizi, li izniyle, ve izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın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 İbrahim halkın içindeyken yıldızlara bir göz atıp ben galiba hastayım dedi. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَى آلِيَةِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُنُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينَ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 رَبِّ min مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِعُلَامٍ خَلِيمٍ Ya Rabbi, salih evlatlar lütfet bana. Biz de ona, aklı başında bir oğul müjdeledik. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّحْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّي اَرَى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 Gerçekten onlar bizim tam inanmış has kullarımızdandı. İlyas da şüphesiz Resuller'dendi. İz qâle ve ehsenel ve evvelîn. Hani o halkına şöyle demişti: Siz hala şiddeten ve günahlardan sakınmayacak mısınız? Sizin de gelip geçmiş atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı o en güzel yaradanı bırakıp hala baheleme tapmaya devam edeceksiniz? <gülüyor>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 وَاِنَّ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ <الْآخرينَ> Lut da şüphesiz Resûllerdendir. Onun suçlu kentini cezalandırırken, geride kalanlar arasında yer alan yaşlı eşi hariç,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 bu sefer iman ettiler. Biz de belirli bir süreye kadar onları hayattan istifade ettirdik. فَاسْتَفْتِهِمْ Onlara, Mekkelilere sor bakalım. Hala şirklerine devam edip, kız evlatları senin Rabbine, erkek evlatları da kendilerine mi istad edecekler? Em خَلَقُنَ الْمَلَاءِ e ke Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar buna şahit mi olmuşlar? <gülüyor> Haberiniz olsun ki onlar sırf iftira ederek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 Allah'ın bundan münezzeh olduğunu anlamayacak mısınız? Emlekum sultanun Ne o? Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? bi in kuntum Eğer iddianızda tutarlıysanız, getirin o kitabınızı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 kendileri de yakında gerçeği göreceklerdir. rabbil Ve rabbil İzzet ve kudret Rabbi olan senin Rabbin onların bütün batıl iddialarından münezzehtir, yücedir. Selam bütün peygamberlerledir. Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah'adır.